Andolsun biz Musa'ya hidayet verdik. İsrail oğullarına da akıl sahipleri için bir öğüt ve doğruluk rehberi olarak o kitabı Tevrat'ı miras bıraktık.